Vaala alehi ve auladhi ve azvajhi ve ashabhi ve atbağıh ejmāyin. Subhanek la ilm elana illa ma allmtena. Innaka anta al-ʿalīm رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وعدد إنعام الله الكريم وأفعاله بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وطرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأظام وهي رميم قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ صَلَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِ الْكَرِيمِ Ya إِلَهَ الْعَالَمِينَ kalplerimizi envar-ı Kur'an'iye ve imaniye ile münevver eyle zahir ve batınımızı bir eyle İçimizi ve dışımızı ıslah eyle Tevfikatü Subhaniye'ni bizlere yâr ile, Akaidi i hakka İslamiye'yi olduğu gibi kabullenme ve izan etme şerefiyle bizleri serfiraz ile. Amin Bu hürmeti seyyidil Ve Velhamdülillahi Rabbil alemin Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle Hz. Adem'den devrimize kadar bütün semavi dinlerde dört mühim esasdan biri olan öldükten sonra dirilme, ba'su ba'del mevt, haşru neşre inanma, hesap ve mizana inanma, Yapılan her şeyin hesabının Allah huzurunda çok açık olarak verilmesine inanma. Sonra rıda ve rıdvana, cehennem ve cinana inanma, imanın dört erkanından birisidir. Allah'a inanmadan sonra hayatı tanzim etme, bir düzene koyma, peşerin toplu olarak huzur ve sükununu temin etme bu haşre inanmaya, badel mevte inanmaya bağlıdır. Yaptığı şeylerin bir başka alemde hesabını vereceğine inanmayan insanın, hayatının burada müstakim olması düşünülemez. O insanın hayatı düzgündür ki, attığı her adımı öbür alemde Allah'a hesap vereceğine göre atar. Her davranışı bir hesabın ifadesidir her sözü, her dinleyişi, her kulak kabardışı, her kalbi temayülü, ötede Allah'a hesap verme havasına göre hassasiyetle ele alınır ve ona göre yapılır. وَمَا تَكُونُ ve شَعْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا Bütün davranışlar, üzerinizde rakip ve nakib olan, Allah tarafından Kerim diye tavsif edilen şerefli olarak vasıflandırılan Melaike-i Kiram tarafından tespit edilmektedir. Büyük, küçük, gizli ve açık, sizin hakir gördüğünüz Allah'ın azim gördüğü, sizin azim gördüğünüz Allah'ın hakir gördüğü, hangi hesap içinde ele alınırsa alınsın, yaptığınız her şey tespit edilmekte, her şeyinize nigahban gözetleyenler, her şeyinizden haberdar yazanlar, her şeyin hesabını görmek üzere deyyan üzerinizde hazır ve nazırdır. Bu hava içinde yaşanan bir hayattır ki müstakimdir. Ve bu hava içinde yaşayan fertlerin teşkil ettiği cemaattir ki huzur içindedir. Ve bu hava içinde meşbu bulunan aile fertleridir ki yaşadıkları tatlı aile ocağını cennet köşelerinden bir köşe haline getirmişlerdir. Serkekş Beşer çılgınlığını bırakabilmesinin tek yolu vardır. Bütün çılgınlıkların, bütün hezeyanların terk edilmesi için tek sebep vardır. O da Ba'su Badel Mevte inanmak. Öldükten sonra dirilmeye inanmak. Gençliğin çılgınlığının önünü alacak budur. Beşerin hezeyanının önüne geçecek budur. Adım adım ölüme doğru giderken, her adımda ayrı bir inkisar ve ayrı bir ümit kırıklığına uğrayan ihtiyarların ümit kaynağı budur öldükten sonra dirilme. Ve çocukların mukavemetsiz kalplerinde her an saadet şemasının ve yanmasına vesile budur. Gençten ihtiyara kadar, kadından erkeğe kadar, adilden zalime kadar, içilen su kadar, yutulan hava kadar, çiğnenen yemek kadar haşre imana ihtiyaçları vardır. Haşre iman denen, bu şerbeti nuş ettiği zaman, şerbeti nuş edişle beraber aynı zamanda <gülüyor> huzuru kazanmış olacaktır. <gülüyor> Cenab-ı Hak beşerin sulhunu, selahını isteyenlere akıl ve idrak ihsan eylesin. Bir yerde onu tam izaya, sırat-ı müstakime getirecek prensipler Taru taze bütün taraveti üzerinde beşerin kendilerine döneceği anı beklerken bir tarafta Kur'an-ı Mücizül Beyan insanın hayatındaki bütün nizam ve intizamın müeyyidatı saydığımız ahiret ve ahiretin sahneleriyle beşerin kendisine döneceğini beklediği halde başka taraflarda ve başka vadilerde bu sulhun ve selahın ictimai huzurun sebeplerini ve vesilelerini arayan bütün düşünürlere Allah akıl ve idrak ihsan eylesin. Bütün terbiyecilere, beşerin ruh haletiyle meşgul olanlar Allah Celle Celaluhu akıl ve idrak ihsan eylesin. Bu derste bir mukaddime mahiyetinde bir kısım ihtibasları size arz edecek. Her seviyedeki huzurun kaynağının basu badel inanma olduğunu göstermeye çalışacağım. Ondan sonra sırasıyla Allah tevfikini yar ederse Kur'an-ı Kerim'in mücmel olarak, çok akli ve mantıki Basub Adel Mevt hadisesinin ispatta serdettiği delilleri mücmel olarak takdime çalışacağım. Ve sonra esma ve sıfat-ı ilahinin bu vadideki mukteziyatını sırasıyla arz etmeye çalışacağım. Sonra da filozofların, mütefekkirlerin, İslam mütefekkirlerinin bu vadideki şahsi noktayı nazarlarını Ruhun devam ve bakası mevzundaki noktayı, nazarlarını arz etmeye çalışacağım. Bugün mevzu olarak sulh ve selah isteyen, gönülde, ailede ve içtimai yapıda huzur isteyen beşerin Basu Badel Mevte dönmesinin kendisi için bir kurtuluş olacağı hususu üzerinde ısrarla durmayı düşünüyorum. Ancak Basu Badel Mevte inanma, bu tabiri belki bu mevizeler silsilesinde çok kullanacağım. Ba'su ba'del meut. Ba's dirilme yeniden. Yeniden var olma. Yepyeni bir diriliş demektir. Ba'del meut de ölümden sonra demektir. İnsanlar bu fani alemde fena'ya gidiyor gibi yer değiştirdikten, terhis olduktan, vazifelerini bitirdikten, dünyada işleri bittikten ubudiyet vazifeleri sona erdikten sonra bir başka alemde mükafatlarını görmek üzere gitmelerine sonra orada kıyametmelerine elmek diyoruz. Ye amel maşit kema tadinutudan ne istersen yap ama ne yapmışsan muhakkak karşılığını Mevla'nın huzurunda göreceksin. Femen ya'mel miskale zerreten hayran yere, ve ya'mel miskale zerreten şerran yere. Zerre kadar atom ağırlığı hayır yapmış olan onu görecektir. Ve o kadar şer yapmış olan onunla da karşı karşıya gelecektir. Ondan sonra, İstediğini yap sen. Vak'a, realite bu merkezli olduktan sonra sen istediğini yapabilirsin rahatlıkla. Öyle iş yapacaksın ki orada seni mahcup etmesin. Öyle iş yapacaksın ki orada seni yere baktırmasın. Öyle iş yapacaksın ki orada nebi eteğini tutmak için el eman, el eman diye sağa sola koşmuş olmayasın. Öyle iş yapacaksın ki, yüzün ak, alnın açık, mevlai i Müteal'in huzuruna ümit dolu kalbinle teveccüh edecek, affını dilemeye geldim diyeceksin. Ve bunu diyebilme istidadını inkişaf ettirmiş olarak yaşayacak, öyle ölecek ve öyle dirileceksin. Çocuk... Haşr-ı iman sayesinde, o ince, o zarif, o nehif ruhunda, ancak huzurlu bir hayatı bulabilir. Herkes, şahsi hayatını ben naklederken, şahsi hayatını kendi nazarına alsın, sinema şeridi gibi gençliğini gözünün önünden, çocukluğunu gözünün önünden geçirsin, duyduğu her şeyi ruhunda, vicdanında yaşamaya çalışsın, sonra anlatılan şeylere hak verecektir, o da tasdik edecektir. Yaşlı insan için, haşrın ehemmiyeti, öldükten sonra dirilmenin ehemmiyeti ne kadar büyük ise, delikanlı için, hususıyla delikanlının içtimai hayatı ilgilendiren yönü için o kadar mühimdir. Bir hane için o kadar mühimdir. Bir memleket, bir şehir için o kadar mühimdir. Bir millet için ondan daha mühimdir. Evet, çocuk için de bâsubâdel mevt hadisesi çok mühimdir. O ince bir kalbe sahiptir hadiselerin terkibini yapabilecek bir dima olmadığından, hadiseleri birbirine bağlayıp bir neticeye gidemediğinden, gafillerin, büyüklerin yaptığı gibi eğlencelerle kendisini tenvim edemediğinden, uyutamadığından, o zarif ve nehif vicdanında daha derin hisseder ölüm endişesini. Her an etrafından kopup gidenler onun içinden bir şey koparır, götürür. Annesi, babası yıkılıp gidince içinde adeta bir dünya yıkılmıştır onun. Bütün o ruh haletinin semasındaki yıldızlar aşağıya dökülmüş, vicdanını ve ruhunu karanlıkta bırakmıştır. Bilmem, belki bana öyle geliyor. Herkes vicdanında öyle hisseder. Çocukluğumda bir kardeşim ölmüştü. Mezarın her defasında yanından geçerken vicdanımda derinden derine onun hayattaki halini tehattür etme. Ve içimden ellerimi kaldırır çok defa. Allah'a güvenim ve itimadımla ancak öyle teneffüs ederdim. Ne olur Allah'ım senin adetin aksine ama bir kere daha kalksa şöyle mezardan bir cemalini görsem derdim. Herhalde vicdan taşıyan, sinesinde bir kalp bulunduran ve insaniyet hassasiyetine sahip bulunan bir insan aynı şeyleri duymuştur. Siz şimdi benim gibi, benim gibi binlerce ve milyonlarca çocuğun dimağından haşir akidesini siliniz atınız. Ba'su ba'del meut akidesini gönlünden koparınız, fırlatınız. Bu yanan kalbe neyle derman bulacaksınız? Nasıl bu yanan ateşi söndüreceksiniz? Bu ciğer sus insanın ateşine neyle imdad koşacaksınız? Hiçbir şeyle bu yanan ateşi dindiremeyecek ve söndüremeyeceksiniz. Sadece haşre iman, ba'su ba'del meut akidesidir ki o insanın rahatlıkla bunaldığı an, sıkıldığı an buhranlar ve kalaklar içinde çırpındığı an bir teneffüs etmesine yol açacaktır. Evet ancak o suretle teselli bulur. Dedesinin, nenesinin ölüşü karşısında, annesinin, babasının kopup gidişi karşısında, kardeşinin ve arkadaşının yıkılışı ve kendisinden ayrılışı karşısında cennete gittiler akidesiyle ancak teselli bulacaktır. Küçük dahi olsa alıştığı ülfet ve ünsiyet içinde bulunduğu bir yakınının, bir büyüğünün, onun için kalbiyle kendisini ona verdiği birisinin yanından sökülüp gidilişi o insanın içinde kapanmayan bir yara, bir iz bırakacaktır. Öyle bir gedik bırakacaktır ki, bu gediği ancak şu düşünce kapatabilir. Buradan yıkıldı gitti, söküldü başka bir aleme atıldı. Fakat Huda cinan kapılarını ona açtı. Öteki alemde küçükse cennet bahçelerinde kuş diye uçuyor. Daha iyi bir alemde pervaz ediyor. Gidersen bu yaşta ben de oraya gideceğim ve huzur var olacağım. Şayet büyükse yine orada beni kucağına alacak, sevecek. Yine başımı okşayacak. Yine dedelik ve ninelik şefkatini ishar edecek. Yine anne ve babaya şayetle merhametle beni kucağına basacak ve beni teselli edecektir diyecek. Kalbinde annenin, babanın, nenenin, dedenin. Kardeşin ve arkadaşın açtığı cediyi böyle kapamaya çalışacaktır. Huzur mu istiyorsunuz? Gerçek medeniyet sırtında huzur taşıyan medeniyettir. Umranların verasında insanlık mesut değil ise siz ne fabrika bacalarınızla, ne yıldızlar arasında trolobüs yürütmenizde, ne yıldızlar arasında seyahat tertip etmenizde, ne transit Atlantiklerle okyanuslar arasında seyahat tertip etmekle beşere huzur getiremezsiniz. Gerçek huzur esas imana dayalı olan huzurdur. Haşret ayalı huzur huzurdur. Basu badel meûte müstenit olan huzur huzurdur. İhtiyarlar adım adım ölüme yaklaşan ihtiyarlar. Sağa sola inhiraf etmeden kendilerini ağzını açmış bekleyen kabre doğru mecburen gidiyor gören ihtiyarlar. Neden teselli bulabilirler? ne ile kendilerini avutabilirler? Her gün karşısına dikilip endam aynasının karşısında nazar edip de gördükleri ak saçlarının işlerinde meydana getirdiği burkuntuyu ne ile bertaraf edebilirler? İşlerinde açılan eksiği ve gediği ne ile kapayabilirler? O yaşa gelinceye kadar evlattan, torundan, arkadaştan, yakından, kardeşten öbür aleme gönderdikleri her insanın Kalplerinde bıraktıkları izleri neyle silebilirler, neyle kapayabilirler? Gençliğin gidişi, sıhatın, servetin, samanın gidişi, her giden şey onun içinde korkunç, silinmez bir iz bırakmıştır. Siz onu altının içinde yatırmakla teselli etmeye çalışın. Siz biraz evvel temasında bulunduğumuz transit Atlantik'e bindirin onu, onu teselli etmeye çalışın. Siz onu bir füzeye koyun, merihe gönderin, teselli etmeye çalışın. Göklerde gezdirin, teselli etmeye çalışın. Her hadise içinde yeni bir burkuntu meydana getirecektir. Teknik ve medeniyet, huzursuz beşere huzur getirme adına huzursuzluk getirecek dilgir ve dilhun edecektir. Öyleyse ihtiyarında teselli bulacağı tek şey vardır. Basubadelmevte inanma. Biraz sonra varacağı ve içine gireceği, bir canavar gibi ağzını açmış kendisini intizar eden kabri, onu ahiretin koridoru şeklinde gösterme. Ahiret aleminin, cennet bostanlarının bekleme salonu şeklinde gösterme. Rahmet ve gufranın yattığı bir yer halinde gösterme, onun için en büyük teselli kaynağı olacaktır. رَبِّ اِنِّي وَهَنَا الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الْرَأْسُ شَيْبًا وَلَمْ bi بِدُعَائِكَ رَبِّ شَكِيَّةً Rabbisine dua eden bedbaht olmaz. Rabbisini bilen ve kalbinin istidadının istediği şeyleri Rabbinden isteyen bedbaht olmaz. Ama bir nebinin ağzıyla ihtiyarlık adına insanı nasıl ağlatıyor Kur'an-ı Kerim. Rabbi inni wahana'l minni. Şiir ahengi hangi içindeki duruma bakın. Ve shtala'r ra'su şeyba ve lem ekun bi rabbi şakiyya. Ey benim Rabbim, terbiye edenim. Beni bu hale getirenim, saçımı sakalımı ağ düşürtenim, başımı yanan bir ocak halinde, şule feşan olan bir sıraç halinde parlatan Rabbim, kemiklerim mukavemetsiz hale geldi. Ben hayat artık mukavemet edemez hale geldim. Hayatın ötesinden kalkamaz hale geldim. Ve verasında bir hayrul halef isteyecektir. Bir çocuk isteyecektir ki başlattığı semereyi devam ettirsin. Bu esasen, Dünyadan göçüp gitmeye hazırlanmış bir insanın feryatıdır. Bu feryadı insan ruhu ve vicdanına en uygun şekilde dile getiren, terennüm eden Nebi'nin ifadesiyle yine Kur'an'dır Allah celle celaluhu. Her zihur vicdanını dinlediği zaman, her kalp sahibi kalbine kulak verdiği zaman aynı feryadın tın tın kalbinde öttüğünü duyacaksınız. Rabbi inni wahana'l azmu minni ve ista'ala'r işte ra'su şeyban وَلَمْ اَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَكِيَّةً cenab Cenabı Hak bizleri bedbaht ve talihsiz kılmasın. Kendisine el açıp dua eden insanları bu çöllerde mahvettirmesin, kurbu huzurunu alsın, saadete inandırsın ve saadetle serfiraz kılsın. Evet, ihtiyarlar için tek teselli kaynağı, onları gençleştirecek tam ölümün eşiğindeyken, Bitme ve tükenmekle karşı karşıya kaldıkları hengamda Onlar için en büyük saadet kaynağı Kendilerine ebedi bir gençlik vaat edilmesiyle beraber Kendilerine hayatın ağır tekalifinden terhis edilme müjdesi olacaktır Siz geldiniz dünyaya Olgunluk anında Allah'a ait vazifelerinizi Ona karşı mükellefiyetlerinizi yerine getirdiniz Hayat vazifesini bir hakkı eda ettiniz Şimdi terhis sırası geldi, vatan asliye döneceksiniz. Ruhun nebaan veya ruhun esasen geldiği yere gideceksiniz, menbaına gireceksiniz. Allah sizi kurbu huzuruna alacak, ebediyen laezal bi saadetle sizi mes'ud kılacak. Artık bu çöllerde sizi daha fazla yıpratmayacak, perişan etmeyecek, daidar etmeyecek. Ölümün eşiğinde bulunan bir ihtiyara, Kur'an eda ve havasında gelen bu teselliden daha büyük bir teselli ve bu saadetten daha büyük bir saadet olamaz Saadet vadinden daha büyük bir saadet olamaz Cenab-ı hak inandırsın ve inanma istikametinde eylesin bütün ihtiyarları ahire hayatlarında hayatlarının en camında basubadelmevte inanmak suretiyle serfiraz kılsın. Hayatı ı büyük bir kısmını gençler teşkil eder. Gençler ya hayatı bütünüyle cennet haline getirirler veya hayatı cehennem numun bir vaziyeti irca ederler. Gençler, mütecaviz olan gençler, çılgın gençler, şımarık gençler, hayatları hezeyanla dolu olan gençler Ve Yahutta sahabi gibi hayatlarından nur fışkıran gençler, yüzleri saadet gamz eden gençler, Bakışlarında cennet telallü eden gençler, her davranışları Allah'ı ifade eden gençler. Gençler, haşr iman, basub Badel mevte inanma sayesinde melek numun varlıklar haline gelecek. Gençler, haşır kafalarından atıldığı, ahiret akidesi gönüllerinden sökülüp çıkarıldığı zaman, beşerin huzursuzluk kaynağı haline gelecekler. Bugün insanlık huzursuzdur, gençlikle huzursuzdur şımarık gençlikle, hayatının her safhası hezeyan dolu gençlikle, bütün bir hayatı saçmalıklarla neskeden ve öğren gençlikle beşer huzursuzdur topyekün Ve bütün terbiyeciler, insanlığın ruh aletiyle meşgul olanlar bu derde derman ararken bu yarayı iyice kanatmakta ve la yeltam hale getirmektedirler. Bir daha onulmaz, tedavi edilmez, korkunç bir kangren haline getirmektedirler. Bu yaranın dermanı Öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. Gençliğin en alımlı çalımlı anında Atacağı her adım Allah'a hesap verme havası içinde atmak Gençliği buna inandırmak Delikanlıyı buna inandırmaktır Hazreti Ömer radıyallahu an hazretleri mescide gidiyor Önünde bir çocuk yeldire yeldire Ömer'den evvel mescide koşuyor Ömer yanına sokuluyor Eğiliyor o Davudi sesiyle sesleniyor çocuğa Yavru daha sana namaz farz değil, niçin bu heyecan? Neden böylesine koşuş? Ey emir müminin, dün mahallemizde bir çocuk öldü demeden başka bir şey söylemiyor. Öldü o çocuk, ya cennete gitti veya cehenneme gitti. Cennete gitmenin yolu mescitten geçer. Cennete gitmenin yolu istikametten geçer. Cennete gitmenin yolu gönlünü Allah'a vermeden geçer. Evet, dün mahallede bir çocuk öldü gitti. Ben de ölüp gideceğim. Ya cennet bahçelerinde kuş olup uçma vardır veya cehennemin gayyasına doğru baş aşağı gitme vardır. Allah bu ikinci akibetten bizleri masum ve mahfuz buyursun. İstikametin medarı mesnedi. Noktayı istinade sadece ve sadece her şeyin görülüp bilindiği, tespit edildiği, hesabının hazırlandığı bir güne göre hayatı tanzim etmektir. Kainatta kudret ve irade ile tanzim edilen bütün kainattaki harekat ve hadisata mukabil, iradesiyle insanın kendi hayatını tanzim etmesi, Rahmaniyet ve Rahimiyet tarafından insana verilen iradenin hakkının verilmesi ve hakkı verilen bu irade sayesinde dikkatinizi istirham ediyorum. Yine o Rahmaniyet ve Rahimiyet'le cennet gibi cismanı arzulara cevap verecek huri ve gilmanla, perdedarlarla, sana öncülük yapacaklarla, önünde koşacaklarla cenneti tezyin eden Hazreti Allah Celle Celaluhu yine senin Rahmaniyet ve Rahimiyet'in muktezası olan iradenin sayına mukabil bunları lütfetmektedir sana. İrade, Rahmaniyet ve Rahimiyet'in cilvesidir. Cennet de Rahmaniyet ve Rahimiyet'in tezahür etmiş şeklidir. Burada Allah'ın sana Rahmaniyet ve rahimiyetinin muktezası olan lütfettiği iyi kullandığın zaman, o iradenin semeresini öbür alemde, Rahmaniyet ve Rahimiyet halinde göreceksin. Evet, basu Adel Mevte inanma sayesinde, insan ahirete göre hayatını tanzim etmesi sayesinde, Yevme Tüblez Zerair'i hatırladığı zaman kalbinin ürpermesi sayesinde, fert huzura kavuşacak, aile huzura kavuşacak, cemiyet huzura kavuşacak hususiyle gençler hizaya gelecek nizam ve intizam altında zapt-ı altında hayatlarını yaşayacak başkalarının huzurunu ihlal etmeyecekler. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a bir haber getirdiler. Sehl ibni Saadun Ensarî radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. Ya Resulallah dediler. Ansardan bir genç var günlerden beri evinden dışarıya çıkmıyor. Delikanlı gençliğin saat ve galayanı hengamında kim bilir hangi mülahaza ile evine kapandı durmadan ağlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe kiramın toplu bulunduğu bir zamanda onlara seslenerek şöyle buyurmuştu. Ya Yuhannas innakum tuhşaruna hufatan uratan gurlan. Ey insanlar Allah huzurunda çıplak olarak baş açık, yalın ayak ve sünnetsiz çocuklar gibi haşrolacaksınız. Kama bada'na avval halk'i nu'ide ve'den aleyna inna kunna fa'ilin Nasıl sizi yarattık, ibda ettik. Nasıl başlattık söyle haş ve neş edeceğiz? Hangi söz, hangi ada, hangi ifade olursa olsun, gerçekten inanmışın kalbinde bu heyecan ve bu helecane meydana getirecektir. Genç evine kapanmış, durmadan ağlıyor, feryat ediyor. Evinden dışarıya çıkmıyor. Hayatın alımlı ve çalımlı anında ben onun zapturaptı altına alamazsam, ihtiyarlıkta mukavemetsuz olduğum bir anda nasıl ona mukavemet edeceğim endişesiyle evine kapanmış ağlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, adını kem talihim bilemedim. bu gencin evine kadar gitti. İçeriye girdiği zaman Beşaşet Gamze'den bir bakışla Resul Ekrem'in paksimasına baktı. Ve sonra doğrulabildiği kadar doğruldu. Yattığı yerden, oturduğu yerden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla muaneka yaptı, bağrına bastı. Ve kucağında Allah Resulü'nün, Allah Resulü'nün ayaklarına doğru yıkılıp gidiverdi. Bir iki dakika sonra yüzüne baktıklarında, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duyuyoruz. Buyurdular ki, cehizu sahibakum, feinnel feraka ve kebideh, vellezî nefsî biyedih, لَقَدْ اَعَاذَهُ اللّٰهُ مِنْهَةُ Arkadaşınızı ediniz, artık o vefat etti. Zira ölüm korkusu veya ahirette hesap endişesi, Allah'ın huzuruna çıkma dehşeti, onun ödünü kopardı, buyuruyor Allah Resulü. فَلَذَا كَب۪ي دَهْ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah onu korktuğundan kurtardı. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ Rabbisinin huzuruna çıkıp hesap verme endişesini içinde taşıyan ve hayatını böyle daydar olarak geçiren, hayatın ahirette Mevla-i Müteala hesap verme havası içinde yaşayan bir insan, Rabbinin huzurunda emniyet içindedir. Zira Rabbü Teala ve tekaddes hacretleri Kutsi hadisinde şöyle ferman eder. لَا اَجْمَعُ بَيْنَ اَمْنَيْنِ وَلَا اَجْمَعُ بَيْنَ خَوْفَيْنِ İki emniyeti bir arada vermem, iki korkuyu da bir arada vermem. Dünyada korkuyorsa bir insan benden ahirette emin kılarım. Dünyada emniyet içinde لَا ve la kaydana yaşıyorsa, orada korku içinde terk ederim buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Burada korkan emniyeti ermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem فَلَذَا كَب۪يدَهُ فَوَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَقَدْ عَاذَهُ اللّٰهُ تَعَالَ مِنْهَا Burada ödü koptu Allah'tan, yüreği ağzına geldi onun ve vefat etti. Allah'a yemin ederim ki Allah Celle Celaluhu korktuğu şeyden emin kıldı, masum ve mahfuz kıldı onu. Evet bundan başka gençliğin hezeyan ve çılgınlığının önünü alabilecek bir zincir tanıyor musunuz? İnsanın zorlayacağı, koparacağı başka bir çember, bir daire biliyor musunuz? Biliyorsanız gençliği onun içine alalım, onun içinde terbiye ve tedime çalışalım. Yok ise şayet bütün terbiyeçiler kulak kesilsinler. Beşerin ruh haletiyle oynayan, insanlığın kaderi üzerinde müessir olan bütün pedagoglar bu noktaya kulak versinler. İnsanlığın istikamete gelmesi onun hayatında basubadel mevt akidesinin büyük yer etmesine bağlıdır. İnanan insanlar huzurlu bir dünya inşa edecek. İnanan insanlar huzurlu bir cemiyet inşa edecek. İnanan insanlar saadet feşan olan bir aile inşa edecek ve inanan fertler huzur ve saadet içinde yaşama hakkına sahip olacaklar. Mevla bizi inandırsın. Huzur ve saadet içinde yaşama hakkını bizlere kerem ü lütfuyla Bu hususları yeri geldikçe Yeniden yine efkar ve enzarınızı arz etmeye çalışacağım. Bu noktada Badel mevt ve haşir akidesinin hayat-ı mühim bir unsur olan gençlerin yaşayışları üzerindeki müessriyeti bakımından ele aldım. Genç demek her şey demektir. Cenabı ı Ömer radiyallahu ta'ala'nın hazretlerinin bir ifadesiyle caminin içinde haksızlığa karşı kükreyen bir gencin kükremesine karşı Gençliği olmayan bir millet mahtır, buyurması için meseleyi ele alacak ve değerlendirecek olursak insanlığın saadetini hamil ve havi bulunan bu türlü hali duygularla yaşayan bir gençlik varsa o millet berhayattır. O millet yeni yeni medeniyetler inşa etme istidadındadır. Şayet bu türlü gençliğe sahip olmuyorsa bir millet o millet mahtır, perişandır. Gençlik ya milleti yatırır veya kaldırır, ya bir milleti can keşeder veya huttu onu ber hayat kılar. Kendisi hayatlı ise, din hayatına hayat ise, ahiret onun için bir bakıma bütün işlerinin semeratının tevzi edileceği yer ise, ona bakıp ona göre hayatını tanzim ediyorsa, bütün sayinde semeresine göre hayatını tanzim ediyorsa, Allah'ın tevfik ve inayetiyle istikamet içinde yaşayacak istikamet içinde ölecek. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu semâstekâmû tenazzalu aleyhimul melâiketu allâ tekhâfû ve lâ tahtesenû ve beşirû bil cenneti Onlar ki Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra istikamette bulundular. Hayatlarına istikamet kazandırdılar. Ahirete inanma havası içinde yaşadılar. Binbir bir tenni içinde adımlarını attılar. Mayınlı tarlada geziyor gibi itinayla adımlarını attılar. İşledikleri her şey karşılarına açık ve seçik çıkacak şekilde inandı ve ona göre hayatlarını tanzim ettiler. Melekler iner onlar için. Arşü ferş ihtizaza gelir onlar için. Saf saf durur bütün ruhaniler onlar için. Ve derler ki artık sizin için korku ve tasa yoktur ahirette. Zira siz sıkıntıyı öbür alemde yaşadınız. Siz ıstıraplarınızı öbür alemde bıraktınız. Burası saadet yurdu, burası selamet evidir derler. Bu onları tefşir ederler. Bu fermanı Kur'an ifade ediyor. Bu Kur'an'da Allah'ın size beşareti ve müjdesi. İnananlara Allah'ın beşaretle ve müjdesidir. Cenab-ı Hak bizi gerçekten inanmış sülaha zümresine ilhak buyursun. Beşerin büyük bir kısmını, Hastalar, mazlumlar ve musibetsedeler teşkil eder. Haşir akidesinin badel Mevt hadisesine inanmanın hastaların, mazlumların ve musibetsedelerin ruhunda büyük tesiri vardır. Hasta her an kendisine doğru yaklaşan ölüm karşısında ve kendisinin sağa sola iniraf etmeden koştuğu kabir karşısında ümit ve teselli sadece ve sadece o kabri saadet saraylarına giden bir koridor, bir hol görmede bulur. Şayet kabri saadete götüren bir yol halinde görmüyorsa, bir tren hattı halinde görmüyorsa, semalara uçuran semavi bitirolobüs hattı halinde görmüyorsa, hasta hiçbir zaman mesut olamayacaktır. O sancılarına karşı ancak bununla müteselli olur. Baş ağrılarına, bel ağrılarına karşı bununla müteselli olur. Kanserine, kangrenine karşı ancak bununla müteselli olur. Ara sıra ruhunda, vicdanında hissettiği Hz. Azrail Aleyhisselam'ın pençesinin onun içinde meydana getirdiği ıstırap karşısında ancak bununla müteselli olur. Evet ben gidiyorum. Beni kimse burada durduramayacaktır ama nereye gidiyorum? Sıhhatıma kavuşacağım bir diyara gidiyorum. Gençliğime vasıl olacağım bir diyara gidiyorum. Bütün saadetleri elinde tutan, ileyhil masir olan Allah'ın yurduna ebedi diyarına gidiyorum. Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyorum diyecek, hastalığını unutacak, müteselli olacak. Onun içindir ki ehlullah, ruhlarını Allah'a teslim edecekleri hengamda çok defa dudaklarında likanın, visalin, tebessümü ruhlarını Allah'a öyle teslim etmişlerdir. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine cennet numun bir hayatı yaşatan Hazreti Ayşe ve Hazreti Ayşeler onların içinde yaşadığı günlerde hastalık kendisini kıskıvrak kıvrak sıkıştırdığı anda Hazreti Ayşe Buhari ve Müslim'de gördüğümüz şekliyle elini sıkıp da kendisine dua okumak istediği an elini şiddetle Hazreti Ayşe'nin elinden çekiyor. Nazarlarını ebediyet alemine tevcih ediyor. Allahümme Er-Refika'l-Ala buyuruyordu. Allahümme er ala ihtiyar ediyorum. Birkaç gün şöyle buyurmuştu. Kul dünya ile ahiret arasında muhayyer bırakıldı. Ama kul ahireti ihtiyar etti. O kul kendisiydi. Meseleyi anlayan sahabi gözyaşlarını tutamamıştı. Anlamayanlar da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ne diyor diye şaşkın şaşkın yüzüne bakmışlardı. Kul dünya ile ukuba arasında muhayyer bırakıldı. Mevla'ya gelmek mi, Ayşe'nin yanında kalmak mı? O elini Ayşe'nin elinden çekiyor, Allahım Refikel Alâ diyordu. Allah'ım artık seni istiyorum, yeter bu hayat diyordu. Ömer harabede başını yere koyuyordu. Artık Allah'ım kulluk mükellefiyetini al, götüremeyeceğim bu yükü diyordu. Askerlik vazifesinden beni terhis et diyordu. Neydi tatlı hayattan onları terhise zorlayan şey? Ahiretin binlerce güzelliği, cemili mutlak, kemal-i alalıtlak olan Hazreti Allah'ın bütün cemal ve kemaliyle mütecelli olduğu ve her tecellisinde ayrı bir cennet lezzeti ve halaveti bulunan ahiret diyarına iştiyak idi ki dünyanın güzelliğine karşı onları küskün hale getiriyordu. Allahümme er-rafikel Cenab-ı Hak cümleye dedirsin. Allahümme er Hastayı nasıl müteselli kılarsınız? Mazlum, ırzına tecavüz edilmiş, kendisine zulmedilmiş, Gadre uğramış mazlum, ırzını namusunu gaddar zalimin elinden kurtaramamış, intikam hırsıyla yanan kavrulan mazlum neyle müteselli olur? Zalimin yakasını Allah'ın eline vereceği günü düşünmekle müteselli olur. Burada uğradığı kadirlere mukabil mazumiyetlere mukabil öbür alemde kendisine bahşedilecek cennetlerle müteselli olur. Ve kazalike ahzurabbik izaa ahada alqura ve hi zalime in ahzahu alimun şadid. Sadakallahul azim. Allah zalim bir kariyeyi bir kere yakaladı mı yaman yakalar, yavuz yakalar iflah etmez, mahveder onu. Zalim Allah'ın yakalamasıyla ancak perişan ve beder olacaktır. İşte mazlum bunu düşünmekle müteselli olur. Bilir ki katiyen, burada yapılan zulümler zalimin yanına kalmayacaktır. Bir mahkeme kübra açılacak, İnceden ince yapılan her şey hesaba çekilecek, her şeyden ötürü insan sigaya çekilecek, zalim cezasını görecek, mazlum da mükafatla serfiraz olacaktır. Mazlum ancak bununla müteselli olur. Elinden kurtaramadığı zalim karşısında, kendisine tağallüp yapan zalim karşısında ancak bununla müteselli olur. Bunun gibi musibetse de Badel mevti düşünmekle müteselli olur. Semavi ve arazi musibetlere maruz kalmış insan, bağını bahçesini dolu vurmuş, sel götürmüş insan, binası zelzelede başına yıkılmış insan, kurduğu umran harab olmuş insan, İhya ve inşa ettiği ailesi derbeder olmuş insan, bütün musibetsedeler Bağsubad el-Mevt'i düşünmekle müteselli olur. Kazandığı her şeyin yerinde yerler esen bu işin sahibi insanlar ancak Bağsubad el-Mevt'i düşünmekle müteselli olurlar. Bağsubad el-Mevt, haşir, ceza ve mükafat meselesi olmasa siz bu musibetsedeleri teselli edemezsiniz. Musibetsede gelen musibetler karşısında Giden malının şehadet hesabına Veya sadaka hesabına gittiğini düşünecek müteselli olacaktır Canını Şehit olarak gitmiş kabul edecek Mal olarak giden şeylerinde sadaka olarak Gittiğini kabul edecek ve müteselli olacaktır Zelzelenin söküp götürdüğü Selin söküp götürdüğü Arazi ve semavi afetlerin söküp götürdüğü Her şeye sadakam ve zekatım diyecek müteselli olacak Ukrevi alemde fani bir surette ifna ettiği bu şeyler Allah baki surette kendisine verecek, onu müteselli kılacaktır. Aynen bunun gibi, insanın hanesi de bir bakıma cennet köşelerinden bir köşedir. Haşr-ı iman ve bahsubat-el-mevte iman sayesinde o hanede gerçek huzur, gerçek saadet telalu eder. Haşr-ı iman ve haşr akidesini o haneden çıkarıp attıktan sonra hanenin içine giren herkes kendi heva ve hevesinde orada yaşarsa o hane cennet köşesi olmaya layık iken cehennem köşelerinden bir köşe haline gelir. Evet delikanlı o hanede kendi çılgınlığını yaşıyorsa, o hanenin içinde serseri çocuklar kendi hezeyanlarını yaşıyorlarsa, o hanenin içinde ölümün pençesine maruz, Hastalığın pençesine maruz musibet ve hastalar kendi hayatlarını, kendi elem ve ısraplarını terennüm ediyorlarsa o hane cennet köşesi olmaya layıkken cehennem köşelerinden bir köşe haline gelmiştir. O hanede baykuşlar ötmektedir daha insanlar içinde bulunmasına rağmen. O hanede abuz çehreler vardır. O hanede mahkeme duvarı gibi suratlar vardır. O hanede tebessüm eden çehreler, saadet gamzeden eden yoktur. O hanede birbirine ekşi ekşi bakışlar vardır. Ya tenmin vardır, kendi kendini uyutma vardır, oyun ve eğlence içinde hayatını geçirme vardır veyahut da o hane içinde saadet ve huzur namına her şey mesluptur. Saadet ve huzurun o hanenin içine güneş tülü eder gibi tülü etmesi için haşr-ı iman, Badel mevte iman o hanenin içinde hakim olması lazımdır. Bir köşe haline getirmeyi düşünüyorsanız, Yediden yetmişe herkese haşir akidesini gönüllerine tespite çalışın. Hastadan, sahihten, marize kadar herkesin gönlüne haşir akidesini tespite çalışın. Zira o zaman gençler, delikanlılar, nizam ve intizam içine girecek, çocuklar haylazlığı bırakacak, Yaşılar cennetin yolcuları olarak saadet ve huzur içinde dolacak, boşalacak. Saadet ve huzur simalarında gamzedecek edecek onların. Ve o hanenin içinde saadet şimşekleri çakmaya başlayacak. O hane içinde daha ahirete gitmeden, ahirete ait manaların gözlere çarptığı görülecek. Daha dünyadayken cennet hayatını yaşamayı Cenab-ı onlara nasip edecek. Memleket ve bir şehirde tıpkı bir hane gibi, İnsanın bir yuvasıdır. Ama bir hane küçük bir hücre ise, memleket ve şehir büyük bir hücredir. İçinde gençleri haylaz ve hırçın, delikanlıları saldırgan ve mütecaviz olursa, ihtiyarları bedbin olursa, namazsız, niyatsız olursa, tagallüpler, tahakkümler, esaretler, mezelletler olursa, saldırılar olursa, zalim her şeyi başkasına saldırmakta, başkasını ezmekte, Mazlumun iniltisini neyi diye dinlemekte olursa o memleket ve o şehirde huzur aranamaz. Beşerin kaybettiği huzur işte bundandır. Şehirler, memleketler, milletler, cemaatler huzursuzdur. Huzursuzdur çünkü bu huzuru getirecek rükünler yerine getirilmemiştir. Bir namazın namaz olabilmesi için hadesten taharet, necasetten taharet, set ruavret, istiqbalı vakit ve niyetle girilir işin içine. İftitah tekbirle başlanır. Rükû, secûd, kıyam ve kadâye ahireyle devam edilir. Bu erkanın bir arada yapılmasıyla ancak namaz namaz olur. Bu erkanın bir arada huşu ve saygıyla yerine getirilmesi sayesinde ancak insan miraç yapar. Mevlâ-yı Müteal'in huzuruna çıkar. Miraç aleminden aldığı şeylerle kalp dudağı tebesümle tebessümle süslenir. Dua dua Mevla'ya yalvarır ve müteselli olur an geçirir ki dakikası cihanlara bedeldir. Bir anı seyyale vücut enver kazanır o dakikada. Binlerce sene yaşamadan daha fazla mesut ve bahtiyar olur. Namaz bununla namaz olur. Aynen öyle de. Eczası günahlardan, zulümlerden, tagallüplerden, tahakkümlerden, esaretlerden, mazumiyetlerden mürekkep bir millet, bir cemiyet, bir aile, bir şehir mesut olamaz mes'ud olabilmesi için, erkanının saadet gamzetmesi lazımdır. Erkanın da huzur parlaması, huzur görünmesi, saadet görünmesi lazımdır. Öyleyse, ideal bir şehir düşünelim, ideal bir site düşünelim. Bu ideal şehir ve ideal site, ideal bir sistemle ancak tahakkuk edecektir. Eflatun cumhuriyetinde varsın, bunun hülyasını yaşasın. Hayalperest Farabi el-metinetül fazlasında bunu çerçevelemeye çalışsın. Hiçbir zaman bu iddia siteyi tahakkuk ettiremeyecekler. Ettiremeyecekler, çünkü onu meydana getirecek rükünlerden mahrumdurlar. Onu meydana getirecek rükün azam, öldükten sonra dirilmeye inanma. Basubadel Mevt hakikati karşısında serfuru etme. Onu izan haline getirme. Dünyayı istihkar edecek kadar, ahireti intizar edecek kadar. Ona bağlı olma. Cenab-ı Vacibül ve Tekaddes Hazretleri, dünyanın bütün cazibesi karşısında, Bas-ı Bağdel hakikatini kalbimizi ilka buyurması suretiyle, ahiretin cennet numun safalarına bizi daima muntazır kılsın. İştiyakıyla işlerimizi doldursun. İştiyakıyla yanıp tutuşalım inşaallah Teala. Muhterem Müslümanlar, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Hayatının mühim gayelerinden bir tanesi, dünyada kurduğu, tanzim ettiği, nizamı öldükten sonra dirilip Allah'a hesap verme, Allah'ın huzurunda bütün iyi ve kötü her şeyinin döküleceği o güne göre, bu hayatı tanzim etme vazifesidir. Bu hayat, bir bakıma ahiretin mukaddimesi, bir bakıma ahireti hazırlayıcı bir tarla, bir bakıma insan gönlünde ahiret şulesini ve şem'asını yakma fırsatının insana verildiği bir gündür. Onun için buraya dünya, öbür aleme de yevmül ahir veya yevmül ahire denmiştir. Bura bir gün, orası da ayrı bir gündür. Bugün bir şeyler yapacaksın, gelecek o gün için. Bu dünyada bir şey yapacaksın, doğacak öbür dünya için. Hayatının mühim bu gayesi üzerinde resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ısrarla durmuş. Bu meseleyi tafsir etmiş, herkesi işba edecek, bütün gönüller ikna edecek, izan şulesini yakacak şekilde hakikat dersini vermiş ve herkesi inandırmış. Herkesin gönlünde ahiret öyle şule feşan olmuştu ki, dünyayı istihkar ediyorlardı. Adeta dünyayı görmez hale gelmişlerdi. Ancak bu sayede dünya istihkar edilir. Ve o şekilde bu ahiret akidesi gönüllerine girmişti ki onların, o şekilde girmişti ki, ahiret hesabını atacakları yanlış bir adımın endişesini dünyada taşıyor, tir tir titriyorlardı. Huzuru Risalet Benahi'ye iki sahabi geldi. Bunların da isimlerini bilmiyoruz. İsimlerini bilmememize rağmen, mevzuk bir rivayet olarak Buhari'de mevzuk bir sahabi zikrediyor. Huzuru Risalet Benahi'ye geldiler. Bir meseleden ötürü mürafa oluyorlardı. Aralarında taksimi gereken bir mesele vardı. Hepsi kendine daha fazla hak iddia ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mürafaaya çıkan bu iki zatı da dinledi. Dinledikten sonra onlara şöyle ferman etti. Vallahi siz bugün burada, bazınız meseleyi daha güzel ifade eder. Meseleyi daha güzel dile getirir. Kendisini haklı gösterebilir. Ve beni kendi lehinde karar vermeye zorlayabilir. Ben de sizin gibi bir beşerim. Kim daha kuvvetli delil getirirse, daha ikna edici olarak karşıma çıkarsa ben ona göre hükmederim. Allah Resulü bunu derken, daha sonra mahakimde ve hakimler arasında, hükkam arasında cereyan edecek bir prensibi vaz ediyordu. Nahnu nahkumu biz zahir. Biz zahire göre hükmederiz. Batında isterse o mazlum olsun. Zahirde şayet delillerle, şahitlerle, beyinelerle, o zalim ise, suçlu ise, biz onun aleyhinde karar veririz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu prensibi vaz ediyordu. Yoksa mahbiti i vahiy -i ilahi olan, o tertemiz kalbe işin hakikatini Allah gösterecek ve bildirecekti. Biriniz daha açık, daha seçik delil getirir ve haksız olarak beni bir karar vermeye zorlar. Ama Allah'ın huzuruna gidilir. Orada zalim cezasını çeker, mazlum da mükafatını görür. Zira burada ben sizin durumunuza göre hükmedeceğim. Belki hakikate göre, hakikate hale göre hükmetmemiş olabilirim. Ama Mahkeme-i Kübra'da her hak yerini bulacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ikaz sadedinde aynı zamanda hakimlere de bir ders veriyor. Doğruyu söylemek için, doğru beyanda bulunmak için, Doğru iş yapmak için, meseleyi doğru olarak intikal ettirmek için evvela onlara ahireti hatırlatma. Hesabı hatırlatma, Resul-i Ekrem'den hükkama kalmış bir sünnettir. Hakim evvela bu vazifeyi yapacak. İhtar edecek, hesap vereceklerine dair ihtarda bulunacak. İki sahabi bir ağlamaya başladılar. Her ikisi de aynen şöyle diyordu. Ya Resulallah ben hakkımdan vazgeçtim, hakkım kardeşimin olsun. Mahkemeyi kübrada derbeder olmaktansa akım kardeşimin oldun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o dakikada yapacağı vazifeyi yapmış, o vahşi, bedevi kimselerin gönlüne nasıl girdiğini görüyordu. Ama siz bundan sonra yapacağınız şey şudur, gidiniz, aranızdaki o malı nasıl doğru buluyorsanız öyle taksim ediniz, sonra Kur'a atınız, kimin hissesine ne düşerse ona razı olsun ve birbirinize, hakkınızı helal ediniz diyordu. Ahirete iman, bahsubâd-el-mevte inanma sayesinde Hayat bu derece tanzim ediliyordu. O derece tanzim ediliyordu ki, bir cürüm bir günah işlediği zaman kendisini direğe bağlıyor, affına ferman geleceği ana kadar intizar ediyordu. İş o derece ciddi ve samimiyetle el alınmıştı ki, bir günah işlediği zaman, şehadet kanıyla gusletmeyi düşünüyordu. Ancak ben böyle günahlardan arınabilirim, diyordu. Badel Mevte inanma. Sa'd İbni Rabi radıyallahu anh hazretleri, Uhud'un dibinde ruhunu Allah'a teslim edeceği dakikada, Muhammed İbni Mesleme'nin fısıltılarını kulağının dibinde duyuyordu. Allah Resulü'nün selamı var sana, diyordu. O da Allah resuluna benden selam götür. ''Cennetin kokusunu Uhud'un verasından duyuyorum.'' buyuruyordu. Ve ölümü gülerek karşılıyordu. Siz vaat ettiğiniz hangi saadetle, ölüm anında da insana bu saadeti içirebilirsiniz? Bu denlü saadet şerbetini nuş ettirebilirsiniz? Beşeri hiçbir imkan, perde aileye ve cemiyete bu saadeti takdim edemeyecektir. Ama ondan sonra, Yine Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sahih hadisiyle ifade buyurduğu gibi nebi nebiden sonra havari kendilerine düşen vazifeyi bir hakkın yaptıktan sonra sonra bir kısım Şerül halefler zuhur etmiş. Söyledikleri sözleri yalan olmuş. Kendilerinden istenmediği halde gidip yalan şahadette bulunmuş. Namazı zayi etmiş kimseler zuhur ettiler ve halefen min ba'dihim halafun ata'u's salate vetteb'u'ş şehavati fe sevfe yelqun gayya namaz zayiden bir şemat şehavati nefsaniye uyan bir cemaat neticede gidip cehenneme dayanacak Gayaya baş aşağı yuvarlanacaktır Allah ahir encamımızı hayır eylesin bu kötü encamdan bizleri muhafaza buyursun Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar ya ayıha insan, innakum tuhşerun hufaten gurat, gurlan. Ey insanlar, bir gün bir haşir günü olacak. Bir bazı badel mevüt meydana gelecek. Siz başaçık, yalın ayak ve çocukken dünyaya geldiğiniz gibi sünnetsiz olarak yeniden haşr olacaksınız. Zerrati Asliyanızda haşr olacaksınız. Ervah ve eşbahınız haşr olacaksınız. Hem cismani hem ruhani bir haşre mazhar olacaksınız. Yaptığınız hayrı görmek için, işlediğiniz şerri görmek için haşr olacaksınız. Zalim cezasını görmesi için, mazlum mükafatını alması için haşr olacaksınız. Rahmetli rahmetinin mükafatını, gazaplı gazabının cezasını görmesi için haşr olacaksınız. Burada cilvelerini görüp, veraların verasında hakikatine eremediğiniz Mevla'yı görmek için haşrolacaksınız. Vicdanınızda duyduğunuz, hakikatine eremediğiniz cenneti görmek için haşrolacaksınız. Dünyada yaratıldığınız gibi, mantıki ve akli deliller aramaya lüzum yoktur. Önce haşrolduğunuz gibi haşrolacaksınız. İlk defa yani sizi yaratan, sonra öldürdükten sonra bir daha yaratacaktır sizi. Yuhricul hayye min el meyt ve yuhricul meyta min Allah Allah ki ölüden diriyi çıkarır diriden ölüyü çıkarır camidi canlı yapar canlıyı camit yapar Allahu Allah'tır. Zerrati bir araya getirip terkip yapan Allah. Sonra hayatı neffeden Allah. Sonra velakat kerremna beni Adem'e sözüyle insanı tekrim ve teşrif buyuran Hazreti Allah Celle Celaluhu. Dünyada vazifesi biten insanı kurbu huzuruna alacak, yeniden haş ve neşredecektir. İlk defa yarattığımız gibi iade edeceğiz. Ne diye istibat ediyorsunuz? Nasıl bu düzeni kurduk, yeniden kuracağız? Nasıl bu alemi inşa ettik, söktükten sonra yeniden yapacağız? Nasıl bu kubbeyi yaptım, bozacak, yeniden inşa edeceğim? Niçin istifade ediyorsunuz? Neden istihrab ediyorsunuz? Başta yapan sonra yapamaz mı diyor? Kamabedena awla halqin nu'idu inna kunna fa'ilin. Bu bizim için bir vaattır. Vaadi ilahiye itimat edin. İnsanlar size vaat ederler. Onlara itimat edersiniz. Hamal gibi çalışırsınız, amele gibi çalışırsınız. Allah vaat ediyor. Sözünden dönmesi için sebep yoktur. Zira vaad ettiği şeyi getirmeye muktedirdir Zira Allah hulfül vaat etmez yalan ondan fersa fersa uzaktır o aciz ve zayıf beşerin işidir İnna kunna failin tehkili cümleyle anlatıyor Mahakkak biz bu işi yapacağız Her an bilseniz zaten söküp yapıyoruz Şu anda vücudunuzda yani bunu yapıyoruz Kainatları tebdil ve tayhir ediyoruz Değişen her şeyi biz değiştiriyoruz. <Lâ> havle ve la houle wa la kuvat illa billah ile ifade edilen hakikatı uzmayı her lahza her an bütün kainatta gösteriyoruz. Ilahi itimat edin. Kama <Kâ> bedaena awwal halkin oydur. <'aiduh> Vaden aleyna inna kunna fa'ilin. <Sessizlik> Sözde öyle bir iştenlik vardır ki Mevla-i mütalim huzuruna gidin. Niye inanmıyorsunuz? Ben vaat ediyorum diyor. Niçin inanıp hayatınızı ona göre tanzim etmiyorsunuz? Ben söylüyorum bunu, diyor. Ve her an binlerce en enzar ve efkarınıza havale ediyorum. Görüp durduğunuz halde niçin öbür aleme inanmıyorsunuz? Ve işte Kur'an'ın ikna ve ilzam mevzuunda, mantıki ve akli delilleri ihtiyaç bırakmadan, gayet mücmel olarak meseleyi en âmi adamdan en filozofa kadar gayet mukni ve izametli edici ayette takdim ettiği şekli. Ve Allah Resulü devam ediyor. Ela ve inne avval ma yuksâ İbrahim aleyhisselam. İlk defa libası giyecek ahirette. Çıplak uryan olarak haş olduktan sonra ilk defa avret mahalli kapanacak. Ebu'l-enbiya olan Hazreti İbrahim aleyhisselam'dır. Ela ve inne yucâ Yüce Überejalin min Dikkat edin, ümmetimden bir kısım kimseler bana getirilecek. Fayuḫu bihim zat şimal sol taraflarından derdest yakalanacaklar. ya <gülüyor> Rabbi Ben diyeceğim ki ya Rabbi, bu sol taraftan yakaladığım benim ashabımdır. Onlar benim yaranlarındır. Onlar bana inananlardır. Fiqulu ma tadri ve la tadri ba'de kema ihtathu ey habibi zişanım bilmiyorsun senden sonra ne hatlar karıştırdılar nasıl bozuldu taşener oldular nasıl tefesset ettiler bilmiyorsun la tadri ma ihtathu ba'de fe kema qala el Ne diyeyim gayri ben de salih kul, hazreti mesih gibi derim diyor allah resulü ve kuntu alehim şahiden madumtu fi ben onların içindeyken şahittim, hayatlarını tanzim ediyordum. فَلَمَّا تَوَفَّيْتُ Teberrükken ben arz edeyim. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَن۪ي كُنْتَ اَنْتَ الرَّق۪يبۜ Beni vefat ettirince iş sana kaldı ya Rabbi. Onların halini gözetme ve tanzim etme. Ben işlerindeyken vazifemi yapıyordum. Salih kul gibi söylüyorum diyor Allah Resulü. Fəlim ma towfeyteni kuntu anta rıqib, vanta alla külşeyin şehid. İn tuzibhum Ey Rabbim, eğer azap edersen onlar senin kulların. Ben açdım, fakrım da bir nebi olarak mükellefiyetimden ötürü ashabi deyip sahip çıkıyorum. Eğer azap edersen senin kullarındır. İntazifun fe inne mabaduk ve intavir lehum fe inneke entel azizul hakim ayer ma edersen aziz ve hakimsensin senin hükmüne galebe çalacak yoktur her şeyi hikmetle yapan sensin Cenabı Vacibü'l Vücud ve Tekaddüs Hazretleri hayatımıza istikamet versin Nebiyü ümmi ashabi asabi dediği zaman havzu Kevser'in başından kovulup da Cenabı ı da la tedrim ahtesu badak Diyenlerden eylemesin bizleri inşâAllah-u Teâlâ. Mübarek eliyle Avzu hayat gibi Avzu Kevser'i içen Salih Sümre'ye ile hak eylesin. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri, Nebiler, Nebisi, ümmeti için içi yanan, tutuşan, o Nebiyi emcede, ahirette bizim günah ve seyyiatımızla dağdar eylemesin. Kalbini kırmasın, mahzun eylemesin. Ötesinde zaten bir şey demeye takatım yok. Cenab-ı vacibul vücud ve teccaddüs Hazretleri, rızası istikametinde bizleri yaşamaya muvaffak eylesin. Önümüzdeki derslerde inşallahü teala haşrın delillerini arz etmeye çalışacağım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke antel alimul hakim. Lillahitaala el Fatiha. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî hedaenâ le hâzâ. وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسي عز جاره وجل سناه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره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 ولا تقولوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَبَلَّا نَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِيُّ الْكَرِيمِ Muhterem Müslümanlar! Kur'an'ın nasrı ve beyanıyla Allah yolunda yaşayan, Allah yolunda olan, Allah yolunda ölen ölmez! Kur'an'ın naslıyla, Allah'a intisab içinde hayatını geçiren bir insan, burada muhakkaten durduktan sonra, öbür alemde burada başlattığı hayatı devam ettirir. Buradan daha tatlı, daha huzurlu, özlenilir, imrenilir bir hayat yaşar orada. Burada alınan, elde edilen, burada rızık olarak istifade edilen şeylerin çok fevkinde, Cenab-ı hakkın tam ve ekmel nimetlerinden istifade etme imkanına sahip olur Allah yolunda olan öbür alemde. Kur'an Allah yolunda olanların ve ölenlerin ölmediğini nasıl katisiyle ifade ediyor. Şehitlik ve şehadet demek esasen, uhrevi aleme göre büyük kıymet ifade eden bir payanın adıdır. Şehit ahirete inanan insanın ölmesi demektir. Şehit Allah yolunda, rıza-i ilahi istikametinde ölen insan demektir. Allah'a inanma pazarında hesabı olmayan, ahirete imanın kalbinde yeri bulunmayan, sittin defa ölse yine şehit olmayacaktır. Şehitlik, İslam terminolojisinde yerini alan mukaddes bir kelimedir. Ve bu mukaddes kelimeyi Evci Kemal'e çıkaran Kur'an ifadesiyle Allah'tır. Allah'tır ki şehit diyerek insanı huzuruna alır. Allah'tır ki şehit olarak huzuruna aldığı insanı, tekrim ve teşrif buyurur. Dünyadan bin kat daha aziz kılar. Gerçekten Allah'a ve akirete inanan her insanın hayatında özlediği, arzuladığı en mukaddes şey şehadet olmalıdır. Allah'ım, beni Peygamber'in şehrinde yaşat, ve sonra beni şehadetle öldür deyen Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri büyük bir hakikat mevzuunda bizleri ikaz ediyor. Umum cemaat namına ey rabb Rahimim bu mevzuda istek varzusu olanları ne biler ne bilsinin köyünde ve şehadetle şehideyle kurbu huzurunu al derim. Şehadetul ulvipaye, Şehit olanlar ölmez diyor Allah celle celaluhu. Kimdir şehit Allah yolunda yaşayan, her sesini ve soluğunu Allah rızası istikametinde alan, son nefesine kadar Allah'ı düşünen, hayatını ahirete göre tanzim eden, ahireti burada inşa eden Kur'an, burada yaptığı ahiret yurduna giren insan, şehit ona diyoruz. Nebiler nebisi Uhud'un sonunda, gözlerini o gayb aşina gözlerini, bin gözlerini, meçhullerin ötesi aleme tevcih buyurarak dudaklarından şu sözler dökülüyor. Ben, Amrübni Cemuh'u, o sakat ayağı düzelmiş, cennetin bahçelerinde koşa koşa gezerken görüyorum. Amrübni Cemuh birkaç dakika evvel, Nebiler Nebis'in önünde yaşlı bu adam, beli bükülmüş bu adam, ayağını sürükleyerek yürüyen, ayağı sakat bu adam, kılıç sallıyordu. Kimdi Emr İbn-i Cemuh? Ibn Cemuh, Beni Seleme'nin seyyidi Ansar'dan, Resul-i Ekrem Vesselam'ın hicretinden sonra Nur ordusuna karışan, resul Ekrem'in ifadesiyle el-caadü'l-ebyez, rengi beyaz, saçı beyaz, beli bükülmüş ihtiyar. Emr i̇bn Cemuh, kendi İslam şerefiyle müşerref olmadan, Akabe'de dört oğlu Resul Ekrem'in huzurunda Müslüman olup baş koyan büyük dört evladın babası ki bunlardan bir tanesi Ebu Cehli yere serenlerden Muaz bin Amr İbni Muaz Muaz hayatı şerefle doludur. Babasının rüştünü hazırlayan, hidayetini hazırlayan Muaz bin Amr bin Cem'u. Muaz Cebel'le yaptığı şey şundan ibarettir Müslüman olduktan sonra. Her şerefli insan gibi Emr i̇bn evinde de Menaf isminde bir put vardır. Her gece Muaz İbn-i Cebelle, Muaz i̇bn bu yaşlı ihtiyarın putunu götürür, kirli bir kanala atarlar. Ve sabah yaşlı ihtiyar, Resul-i Ekrem'in nurunu görememiş, kalbi hayatına erememiş bu yaşlı ihtiyar, yıkar, temizler, güzel kokular sürer getirir, Menaf putunu yine evine kor, baş köşeye yerleştirir ertesi gece yine aynı şey olur, ertesi gece yine aynı şey olur, işin üstesinden gelemeyeceğini anlayınca canı sıkılır. Kılıcını menaf boynuna takar, ben artık seni koruyamıyorum, cahiliye insanı bu, sen kendine eğer iktidarın varsa müdafaa et. Bu davranışından öyle anlaşılıyor ki, kutlara inanma onları mabud ittihaz etme mevzuunda kanaatının temeline kurt musallat olmuş. Kanatı sarsılmaya yüz tutmuştur. Ertesi gün boynunda kılıç olan menaf, yine pislik dolu bir kanalın içine atılmış. Ama bu defa sadece kendi atılmamış. Kendisiyle beraber bir de ab buyurun kelplaşesi ona bağlanmış, sımsıkı onunla beraber atılmış. Yazık ilahlarımıza bunu yapan kim diye feryat eder. Bekleyenler başına üşüşürler. Orada herkes putla ve putçulukla alay eder. Beşer kendi eliyle yaptığı şeyler karşısında tazim durması, büyük görmesi, tepcil etmesi kadar manasızlık ve beşeri yerin dibine batırır başka bir hadise yoktur diye bu meselenin mantığı ve felsefesi anlatılır. Yavaş yavaş içinde aydınlıklar baş göstermeye başlar. İhtiyar adamın içinde zor ermektedir bu buzlar. Fakat birkaç dakika sonra çığlar çözülüyor gibi olur ve o aksak ayağıyla hızlı hızlı sekeseki evine doğru koşar, girer girmez evine hemen bir gus dedi verir, güzel kokular sürünür ve koşa koşa huzuru risalet penahiye gider, Allah Resulünün elini sıkar, oğullarından sonra geldim, geç kaldım ama ya Resul Allah yine geldim. Herkes bütün hayatında desin, ölürken desin, kalırken desin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yeniden dünyaya gelmiş gibi, gençleşmiş gibi, kendisine vaat edilen ebedi bir gençliği kazanmış gibi, beyaz saçları silinmiş gibi bir hal alır. Gençleşen bu adam İslam'da o kadar ileri gider ki, Nebiler nebisi beni selamaya sorar. Men seyidukum, Seyyiduna el ceddübni kays. Bizim seyyidimiz ceddübni kays'tır. Bel seyidukum el cadül abyez. Amrübni cemuh buyurur Allah Resulü. Onlar atalarını söylerler. Hayır. Sizin kabilenin efendisi Amrübni cemuh'tur. Şu saçı sakalı ağırmış adam. Beli bükülmüş adam. Kıvırcık saçlı adam efendiniz odur der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O İslam'la müşerref olur. Fırsat bileceği bir şey vardır. Malından semahette ve cömertlikte bulunur. Canının semahatini izhar edeceği anı araştırır. Ah bir gün gelse de bana dense ki şu canını sadaka var ver versen de kurtulsam der. Bedir karşısına çıkınca çok sevinir. Ya Resulallah beni de alır mısın? Dört oğlu birden karşısına dikilir baba biz varken sana düşmez yaşlısın, yaşlılar muaftır derler, ikna ederler. Ama onun içindeki ateşi söndüremezler. Nihayet Bedir dönüşü, Bedrin arslanları dönerler ama onun içinde bir dert olur bu. Uhud'a kadar bir sene nasıl saklar sinesinde onu bu aksak adam, bu yaşlı adam yanar tutuşur. Öyle ceyanı intizar etmektedir. Çünkü veraların verasına inanmaktadır. Çünkü mevla Müteali görmenin iştiyaki içinde yanmaktadır. Uhud olunca Rasul Ekrem'in önünde İslam olduğu gün dize geldiği gibi bel kırıp boyun büktüğü gibi edeple dediğini ve dilediğini deyip dilediği gibi yine oturur ve Ya Resulallah, inne beniye yürüdün en yahbisiini min el kuruji ma kayılar cihat. Ya Resulallah çocuklarım benim seninle beraber cihada çıkmama mani olmak istiyorlar. Vallahi inni ercu la aktila bi Arjete هذه Vallahi Allah yemin ederim ki şu sakat ayağımla ya Resulullah cennette seke seke dolaşmak istiyorum. Bu şiddetli ve gönülden isteği Resul Ekrem kırmaz. Bu istizan izinle mukabele görür. Uhud'a çıkarlar. O şehadet aramaktadır. İki ordu karşı karşıya gelir. Müslüman ve kafirler Uhud'da kıyas ya savaşırlar. Amr Cemuh Yaşlılığıyla beraber Resul Ekrem'in önünde her kaldırıp indirdiği kılıç bir kelle götürürken başını yukarılara dikip şahadetin geleceği anı beklemektedir. Neredesin der gibi beklemektedir. Kim bilir hangi kem tali Amr Cemuh'un kanına girdiklerinde Allah Resulü bidayette söylediğim sözü söyler. Daha kimsenin hiçbir şeyden haberi yoktur. Ben Amr Cemuh'u şu anda cennette görüyorum. O sakat ayağı sağlamlaşmış. Salına salına yasemenlikte geziyor gibi geziyor buyurur. İchalu, İchalu Abdullah ibn Amr ibn Haram ve Amr bin Cemuhu bir kabr-i vahid'in. Allah Resulü ferman eder. Cabir'in babası Abdullah ile Amr ibn Cemuhu ikisini bir kabre koyun. Bir kabre koyun zira dünyada onlar sevişiyorlardı. İki şehidi haber veriyor Allah Resulü. İki şehit Uhud'da yan yana bir kabre konur. Cabir Maazide kasemle anlatıyor. Tam 46 sene sonra Uhud'u sel bastığında babamın mezarından çıkarıp yerini değiştirmek istediğimde mezarı açtım. Tam 46 sene sonra sırt sırta yatırdığımız Abdullah İbni Amr İbni Haram ve bir de Amr İbni Cemuh sanki o anda kabre konmuş gibi tebessüm ediyorlardı. Cabir gibi, Resûl-ü Ekrem'in sadık bir yaranı, bir dostu, kasemle anlattığı bir meselede hilâf-i bir durumu düşünmek mümkün değildir. وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَالْاَحْيَاءُونَ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُعُرُونَ Zinhar, Allah yolunda ölenler öldü demeyin. Onlar haydirler, hayatlardırlar. Ama sizin anlayamayacağınız bir hayatı yaşamaktadırlar. Hay olmak istiyorsanız, Mevladi mütalin huzurunda kıymet de serfiraz olmak istiyorsanız Allah yolunda olunuz, Allah yolunda yaşayınız, Allah yolunda ölünüz, Allah'la beraber olunuz. İnna <gülüyor> Allāhumm Allādin at-taqāw, wa Allādinhum muḥsinun. Sadaq Allāhu al-azim. Bārak Allāhu Alhamdulillah. Alhamdulillah. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان حدان الله والصلاه والسلام على سيدنا وشفعاء ذنوبنا ومولانا محمد وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين خصوصا منهم الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى سته الباقيه العشره المبشره وعلى الصحابه والتابعين الا منهم الا ve selama teslimen ila yawmil haşrı ve ve akhidim ve akhidim Allahümme sallim ve sallim dînene Ve la tasubukten nazim imanena Ve la tussallit aleyna zalim Ve la hamle Ve arzuğuna khayreydünya ve lakereyine Teala külşeyin g'deer Allahümme yüksed Allahümme yüksedir Allahümme yüksedir Allahümme yüksedir Dünya hasenetine Fakat hasenetine ومن Allah, Allah'ın الذين سبقونا بالإيمان kulları ittaqullah ve atiu Allah'a karşı saygılı olun kalbinizi haşyetle doldurun Allah'ın himayesine girin saygı dolu kalplerinizle Allah'a itaat edin innallaha ya'muru bil'adli vel ve ve'ita Allah adaletle emrediyor, dost doğru yaşamakla, dost doğru yaşayıp da doğruların varacağı cennete varmakla, en geniş manasıyla ihsanla emrediyor, haliki kainatı görüyor gibi kul olmakla. Siz görmeseniz dahi o sizi görüyor, binlerce tarrakayla ile mevcudiyetini size hissettiriyor, kalbinizin atışlarında kendisini size duyuruyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle yüce ve yüksek olan İslamiyetin ufkunuzda bayraklaşması uğrunda servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. Ve yanhani'r <gülüyor> fahsai vel münkeri vel bagiy. Ya'izukum la'allekum her çeşidinden gizisinden açığından büyüğünden küçüğünden dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden telakkilerin asırların anlayışının değil Devrin getirdiği terbiye sisteminin değil, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın talim buyurduğu şeylerin çirkinlerini terk etmekten marufa imtizal etmek size emrediyor. Yai dukum la ala kum tebkarun. Size böylece vasıfat ediyor. Ta tezekkür edesiniz, kendinize gelesiniz, müstakim yolu bulasınız, emni eman içinde cennete dahil olasınız. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهاء الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تزنعكم، صلى الله عليه